Deret podcast yayınına hoş geldiniz. Berrak, berrak ora fulda da. Aa Emir, Gizem neredesiniz? Kekeke sizleri bir canımcım. Aa gelin bakayım. <gülüyor> Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim dakikalarında huzurlarınızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern zamanlar Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri Yüce Meclis'in itimadına mazhar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Yarı finalde ağlamak istiyorum. var olduğundan bu yana insanlar yeni toprakları hatta kıtaları keşfetti. Dünyanın durmadığını topaç gibi olduğunu sonra dünya dahil tüm gezegenlerin güneş etrafında dünyanın da 24 saatte kendi ekseni etrafında döndüğünü öğrendi. İnsanoğlu aya gitti, atomdan daha küçük parçaları gördü, organ naklini kan grubunun önemini narkozla ameliyatı öğrendi. Ama hiçbir zaman diliminde hiçbir tarihi döngüde ...şöhreti bu kadar çok istemedi. Birini bıçaklamanın, kız kaçırmanın... ...köprüden intihara yeltenmenin bir sonraki adımı albüm yapmak... ...sahneye çıkmak oldu çağımızda. Dizi ya da sinema filmi çekmek içinse daha cesur ve cüretkar olmadı... ...elinizi biraz daha yükseltmelisiniz. Çok değil, bir yüzyıl önce çok absürt bir film çekmek ya da bir roman yazmak isteseydiniz, şöyle bir konu seçer miydiniz? Bir kadın birkaç arkadaşıyla yemek yemeye gider, başka masada oturan birkaç adam onlara laf atar, ağız dalaşına başlarlar. Belki adamlardan biri kalkar, kadınların masasına doğru yürür, kadın kalkar elindeki bıçağı adama saplar, onu öldürür. Bundan sonrasına nasıl devam ederdiniz? Çok absürt yani anlamsız saçma hiçbir zaman olmayacak ve olmaması gereken kimsenin aklına hayaline sığmayacak bir hikayeden bahsediyoruz. Kadın hapse mi düşerdi hapiste hayatını yeniden mi şekillendirirdi yoksa beraat edip yaşamına farklı bir yönde devam mı ederdi? Ya da şöyle bir şey olabilir miydi acaba? Kız beraat eder, ettiği gibi albüm teklifleri alır, sahneye çıkar, bunu gören kurbanın dul eşi açılır saçılır ve benim neyim eksik diye kendini sahnelere atar. Ne ilgisi mi var derdi senaryonuzu okuyan yönetmen. Hayatımda bu kadar kötü bir roman okumadım mı derdi yayın evi editörü. Kovalarlar mıydı sizi? Yazın hayatınız hemen oracıkta biter miydi? Hayatta insanın başına ne geleceği bilinmez. İçine düşmeden garabetin kimse nasıl davranacağını da bilemez. Bir gün gelir suçlu olursunuz, bir başka gün aynı sebepten masum. Kimseyi ayıplamamak gerek. E ama insaf demez misiniz yine de? Boylu boyunca yatan adamın ölüsü üstündeki gazetede karısı ve katilinin hangi pozlarını görmeyi beklersiniz? Nereye kadar gidebiliriz? Şöhreti ne kadar istiyor olabiliriz? Terazinin bir kefesine şöhreti, diğerine rezaleti koyarsak hangisini daha yukarı çıkarabiliriz? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Doçent Doktor Adnan Akçay anlatıyor. Bir reklamın kötüsü olmaz bir, ikincisi önemli olan dolaşımda olup olmadığınız. Bu dolaşıma girme sıklığınız ki bu sadece umutsuz, çaresiz insanların başvurduğu bir şey de değildir. Çok ünlü olanların da sıklıkla başvurduğu bir şeydir. Bu Mehmet Ali Erbil de olabilir, manken de olabilir, başka bir şey de olabilir. Sizin dolaşımda olup olmadığınız önemli. Onlar için hadi profesyonel bir kaygıdır bu. Çünkü fiyatlar öyle belirleniyor, işte kasetiniz öyle satıyor, daha çok gösteriye çıkma şansınız oluyor falan. Yani bir sermaye yatırımdır. Rezalet dediğiniz şey. Kurguda olabilir, olmayabilirdi ama bunun neticesi size bir girdi olarak döner. Ha şimdi öteki insanlar için hakikaten bir çaresizlik söz konusu. Yani sizin dolaşıma sokma şansınız olan şeyler zaten çok sınırlı. Yani başka bir, bu insan çok iyi piyano çalıyordu. İşte buz üstünde üçlü aksel yapıp bir sürü paranda atıp yapıyordu, yapabiliyordu da yapmadım. Zaten yapabileceği bir şey yok. Bu insanın dolaşıma girebilmek için yapabileceği çok sınırlı şeyler var. Ve ötekilerin bedeli çok ağır. Yani iyi bir piyano çalmak, iyi bir beceri geliştirmek, hakikaten bir şey olmak bunlar çok zor. Ama bir kepazelik, bir rezalet, işte. Çankaya'da soyunmak, köprünün üstüne çıkmak en beceriksizin bile kolaylıkla yapabileceği bir şeydir. Yani o söylediğiniz rezil olayım ama ünlü de olayım. Tam da öyle bir şeye tekabül ediyor. Ben dolaşıma gireyim belki buna bir fiyat biçen olur ki biçenler oldu artist olanlar oldu şarkıcı olanlar oldu. ama hepsi sonunda hüzünlü hikayedir siz kendinizde olmayan bir şeyi var gibi ortaya attığınızda bunun olmadığını anlamak için çok kısa bir süre geçmesi gerekir ve onun için hep söylenen şey bir hüzün hikayesidir bu insanların ki hakikaten trajik bir şeydir çünkü artık o eski hallerine de dönme şansları ortadan kalkar bunlar başka bir şey olmuş gibi olurlar bir süre için dolaşıma öyle girebilirler ama olmadıklarını en iyi kendileri bilmektedir zaten. Ama artık o önceden şöyle ya da böyle kendi sınırları içinde oldukları her neyse oraya dönmek de mümkün değildir. Başka bir şey olmak da çok kolay bir şey değildir. Bu bedeli ödeme, yani ödememişlerdir zaten. Onun için iki arada bir derede yani şizofrenik bir duruma tekabül eder bu. Ama sadece orada yaşadıklarından doğru geldiği noktadan bir üst basamağa sıçramak, vallahi olsa olsa o basamağın bir anda altınızda olmadığını aslında, aynen çizgi filmlerdeki gibi, o boşlukta bir an kalıp küt diye yere çakılmaktan başka bir sonuca yol açmıyor. ...gözetliyor evine giren herkesin... ...uzaylılar tarafından beynine çip yerleştirilmiş gibi davranması adettendi. Kibar bir üniversite öğrencisi, hoş bir sekreter ya da ciddi bir banka memuru... ...eve girdiği anda kaplan kesiliyor, kameralara doğru kavga etmenin... ...kameranın en uygun olduğu noktadan yüksek sesle günlük tutmanın... ...içinden geçenleri ağlayarak haykıranların ustası oluyorlardı. Sanki bir uzaylı içimize kadar girmiş... Yeter bu dünyalılardan çektiğimiz yesinler birbirlerini diye bu evleri icat etmişti. Herkes kavga etti. Ekmeği çok aldın diye, sabunu fazla köpürttün diye, banyoda çok kaldın, buharlı bıraktın, ekmeği aldın, tuzu çok döktün diye. Çok çile çektiler. Yarışmacıların hepsi şarkıcı, oyuncu mu olmak istiyordu? Bu iş için okullar verken gün gelir BBG evi açılır diye mi beklemişlerdi? Hepsi şarkıcı ve oyuncu olmak istemiyordu. Bankalarına, okullarına, evlerine geri döneceklerdi madem. Neden bu kadar sıkıntıyı çektiler? Çilebaz mı olmak istediler? BBG Tarıa sorduk. Yani aslında şimdi şu an ünlü olan insanlara bakarsanız tanınmak için neler neler neler yaptıklarına ya bir bakarsanız hani oradaki insanların da işte bir nedenden dolayı yani görünmek isteyebilir. Hani çünkü meşhur olmuşlara da bakın hani hala o ekrana çıkabilmek için insanların e, hiç de normal olmayan bir sürü davranış sergilediğini zaten görüyorsunuz yani demek ki bu insanın içinde olan bir şey yani böyle bir tanınayım değişiklik hani başka bir ortam belki de tanınmak evet biraz tanınayım olabilir yani insanların içinde böyle bir ünlü olma isteği bence herkeste var 80lerden bugüne bir ihtilalin hafifletici sebeplerini, apolitik gençliği, Turgut Özal'ı, bir kerecik delini veren anayasayı, cebimize giren yeşil yeşil dolarları, onun sıcaklığını, dünyaya açılmanın dayanılmaz rahatlığını, ekonomik krizleri gördük geçirdik. Pek çok ülke vatandaşından daha bilgili, daha görgülüyüz. Biz krizlerin, ihtilallerin üstünden seke seke atlarken, sokağa çıkma yasakları enflasyonla tango yaparken, bütün bunlardan son sürat kaçmaya çalışırken bir de bakmışız ki şu tek dişli, korkunç gözlü devin kucağına düşüvermişiz. O dev bir tek şey ister. Biz kucağında tembel tembel oturalım, hiçbir şey yapmayalım. O bize üzüm versin, biz bir de elma isteyelim. Yedikçe yiyelim, aldıkça alalım, bütün bunları zahmetsiz yapalım. O dev bizi çok sever, hiç yormak istemez ama kucağından yere indirirken hesabı keser, elimize faturayı tutuşturur. Her fatura gibi o da ağırdır. Üstelik bizzat adımıza kesilmiştir. Bu yeni çağda devin kucağına biz mi gidiyoruz, gitmeye mecbur mu kalıyoruz? Elmayla üzümü biz mi seçiyoruz, dev istediği için mi yiyoruz? Kesin olan bir tek şey var. Fatura ödemesini kendi hesabımızdan yapıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Elif Kancı anlatıyor. 80'lerden beri bu ülkede değişen ekonomik ve politik koşullar var. Yani Hepimizin artık. ...öyle ya da böyle bildiği şeyler bunlar... ...ve aynı zamanda bu değişim dünya genelinde de oluyor... ...hani sadece Türkiye özelinde olan bir değişim değil... ...yeni bir ekonomik model... ...neoliberalizm dediğimiz model... ...ve onun sonucu olan işte ekonomik model... ...yeni bir insan tipi istiyor aslında... ...işte tüketim toplumu diye... ...toptan anlatılabilecek şey... ...teorinin istediği insan tipi... ...ve bu insan tipi üretici değil... ...öncelikle özelliği tüketici olması şimdi BBG BBG'yi çok dikkatli izlersek aslında hem içindeki yarışmacılar hem de onu izleyen insanlar açısından bu tüketici insan tipinin oluşturulduğunu görüyoruz. Şimdi bu tüketici insan tipinin hani öncelikle hedefinde şimdi şeyi de anlattım ya kriz döneminde zaten hani o oyunun patladığı dönemi düşünün. 2001 krizi vardı ve onun sonuçlarını yaşıyorduk toplumsal olarak. O dönemdeki insan tipi bir an önce meşhur olmak istiyor ki bu çok ciddi bir değer dünyada. İşte şey ekranda görünmek sanki görünür ...kılındığınız yanılsaması yaratıyor. Hani var olduğunuzu kanıtladığınız bir alan oluşturuyor. Şimdi bu imkan size çok uzun süreli olarak bu yarışmayla sunuluyor. İşte görünür kılınacaksınız, işte para kazanacaksınız, işsizsiniz. Yani işsizliğin o dönemdeki oranlarına bakarsanız bu çok önemli bir şey. Bir iş imkanı sunuluyor. Ve bu iş imkanı da renkli bir dünyada geçiyor işte Hani şey ağır ve yorucu koşullarda geçmiyor gibi gözüküyor sadece. Sadece televizyonda izlemeniz bile yeter. Yani ciddi anlamda ruhsal travmalar yaşadılar kısa süre içinde. Çünkü kapatılmış ve yalıtılmış bir ortamda yarışmacılar sürekli izleniyorlar, sürekli popülerleşmek için bir rekabete giriyorlar ve bunun yarattığı sonuçlar işte hani insan için kolay olmayacak ve bir de bunu şey düşünün 24 saat sürüyor. Yani kesintesiz devam ediyor. Dolayısıyla hani gönüllülüğün olmayışı bu koşulların yarattığı İnsan tipinin talepleriyle de ilgili yani o tüketici insan oraya girmek zorunda kalıyor artık bütün bu koşullar bir araya geldiğinde. BBG evine gizlice giren yapımcı yarışmacılara kavga edin komutu veriyor muydu? ...bu kadar incir çekirdeğini doldurmayacak kavga konusu... ...her sabah ekmek, süt ve gazeteyle birlikte mi gönderiliyordu? Hadi canım, hep beraber merak ediyoruz işte. Biz aynı evde yaşadığımız yakınlarımızla... ...asla banyo, yatak örtüsü ya da tereyağı yüzünden kavga etmeyen... ...kibar, saygılı ve olgun insanlarız. BBG'ciler edepsiz. Ama niye? Yarışmacılardan Tarık anlatıyor. Yani zaten hani orada bir... <gülüyor> Daha sonra sosyologlar falan da çok üzerinde tartışırlar bu konuyu. Hani kimsenin kimseye bir şey demesine gerek yok. 14 kişiyi bir evin içine koyunca kendi ailenizi ele alın. Anne baba 3 kardeş olsun evin içerisinde. Yani bin bir türlü senaryo döner zaten yani. Bin bir türlü kavga olur kimsenin kavga etmesine gerek kalmadan. Bir de çok kavga eden ama çok sevilen yarışmacılar vardı. Evdekileri azarlayan, dediğim dedik diye sudan yere fırtınalar koparan yarışmacılar sanki bütün halkın hakkını savunurmuşçasına ya da yeni bir ideolojik hareket başlatmışçasına oyalırdı. Oysa onların derdi başkaydı. Niye kavga ettiniz? E Sibel bütün çikolatayı yemiş. İdem taksiden geç gelmiş. Benim sinirlerim biraz oynakmış. Seyirci hareketi severmiş. Bir zamanlar çok mutluymuşuz biz. Pek de güzel dertlerimiz varmış. Her derde deva, her sorunun cevabı biricik sosyoloğumuz Adnan Akçay... ...kavgacıların neden çok oy aldığını anlatıyor. Dinlemezseniz sıfır verecek. Şimdi orada olan hikayede ben, bence şu. Bir yandan bu çocuksu zihniyet ikliminde... Otorite her zaman bir cazibeye sahiptir. O baba figürü gibi diyelim biz buna. Bu kimi zaman işte şefkatlidir, kimi zaman gaddardır, şiddete başvurur. Ama otorite otoritedir. Şimdi onu oynayanların bir dönem prim yapması tam da böyle bir şeye denk geliyor. Yani o dediğim dedik kendisini zorla, hatta bir takım hilelerle ya da değil bilmiyorum, kabul ettirme becerisini gösterme hali otoriteyle kurduğumuz, Başka türde bir arzu ilişkisini de yansıtan bir şeydir. Yani onda kendimizi gerçekleştiririz. Evet oh dam diye bilmem ne yaptı vesaire. Bütün bunlar da e, bence o otorite ile kurduğumuz e, ilişkinin yansımaları olarak okunabilir. Örte deyince Doğa Bey'i ve Öykü Hanım'ı anmadan geçmek olmaz. Onlar ne işe yarardı? Doğa Bey evinde öyle konuşur muydu? Bakkaldan peynir isterken de o kadar ciddi miydi? Öykü Hanım'ın sesini duyunca bütün yarışmacılar gerçekten de korkuyla susuyor muydu? Neydi bu işin perde arkası? BBG evleri hakkında araştırılmayacak konu, sorulmayacak soru bırakmayacağız demiştik size. Dosyaları açıyoruz, Elif Hanım anlatıyor. Tamamen hani şey yanılsaması var. Oyuncular şeye eve yerleştirilmiş. Hiçbir müdahale yok. Böyle kabul ediyoruz, böyle bir şey görüyoruz. Ama işte e, belli kuralların hatırlatılması, işte elemelerin yapılması için. Ve aynı zamanda da e, canlı yayınlanan hafta içi programda e, seyirciyle evin temasını sağlamak için iki karakter sunuluyor bize. İşte Öykü diye bir karakter bayan yüzü yarışmanın bir de oldukça ciddi hatta ses tonu falan espri malzemesi de yapıldı döneminde dönem. doğal iki yüzünü görüyoruz biz yarışma evreninde oyun kurucuları ya da yapımcı firmanın sunduğu iki yüz şimdi oyun evreninde ne zaman bir çökme başlasa bu iki yıldan biri devreye giriyor ya da hani oyun evreninde ne zaman kurallara ihtiyaç duyulsa bunlarla dilendiriliyor ve sürekli olarak her temasları özellikle izleyicinin programa katılımını sağlıyorlar yani hani onlar adına düşünen neredeyse hatta böyle ses tonları ve hareketlerini hatırlayın ve duruşlarını oldukça otoriter de hem öykü hem doğa bey. Dolayısıyla hani şey oyun evreninin hani sınırlarında duruyorlardı, hani o sınırsızlık içinde ve ihtiyaç anında ve hani ihtiyaçları karşılamak adına yapımcı firmanın oyunu sürdürmesine, oyun üzerindeki denetimini sağlamasına devam ediyorlar. Devam eden 200 yüzdüm. Otorite olmaları anlamında hani sınıftaki öğretmenler gibi. ...kuralları hatırlatıyor. İşte gerektiği yerde müdahale ediyor, susturuyor... ...konu değiştirebiliyor. Doktor Hanım, bu hasta yaşar mı? İlaç almaya, masrafa girmeye gerek var mı? Ya da şöyle soralım... ...bütün bunlardan seyirci nasıl etkilendi? Bir zamanlar ne işler karıştırdı bu seyirci... ...ne fındıklar kırdı... Elif Kancı anlatıyor. Şöyle, şimdi bu formatta biliyorsunuz bir de taksi görevi verildi. E, belli bir süreden sonra taksiye çıkıp insanlarla konuşmaya başladılar. Ki sürekli bir temas oldu. Tabii şöyle iddialar da vardı. Hani seyirci taksiye binenlerin bir kısmı şirketin kendi şeyleri hani içeriği yönlendiriyorlardı bir yanıyla bir yanıyla da dışarıdaki izleyiciyi yönlendiriyorlardı çünkü onlar hani izleyicili oldukları iddiasıyla o taksideydiler bir yanı bu bir yanı da İzleyicinin yani en e, direkt e, programla temasının olduğu hafta içi her gün ve cumartesi akşamları eleme gecelerinde izleyiciler zaten programın parçasına dönüştürülüyorlar. İşte gelip orada izledikleri hakkında yorum yaparak... Ondan sonra işte tartışmalar başlatarak ve daha sonra da taraftara dönüşerek ki biliyorsunuz çok sıkı tırnak içinde taraftarları vardı. Her bir yarışmacıdan yani daha sıyrılmış popülerleşmiş yarışmacıların. Dolayısıyla izleyiciler bir yanıyla işte o krizin yarattığı şeyden sıkıntıdan kaçır, yapay bir evrene kaçırıldılar. Orada taraftarlar bütün düşünün yani 24 saat izliyorlardı. O dönemlerde yine hatırlayacak olursanız işte gazeteden televizyona eee işte haber programlarına kadar yani haber programında BB'nin ne iş olduğunu sormak da gerekiyor. E, sürekli yayınlar yapılıyordu. Hani bunu bir tek e, ki, programı hazırlayan firma ve onun kanalları yapmıyordu. Diğer medya kuruluşları da yapıyordu. Onun dışında gündelik hayatta insanlar sürekli BVG hakkında, orada olan bir tane hakkında hani skandal gibi gördükleri olaylar hakkında konuşuyorlardı. Gerçek olan hangisidir? Bizim buradan gördüğümüz mü, oradaki mi, şuradaki mi? BBG evinde gerçeği aramaya gerek var mıdır ya da? Hayatı anlamakla ilgili dertleriniz varsa BBG'yi mi seyretmelisiniz? Aman işte bir televizyon şovu deyip geçsek olmaz mı? BBG neden bu kadar ilgi uyandırdı? Yarışmacılardan Murat Makar anlatıyor. İşin aslında zoracak olursanız evde büyütülecek bir şey yoktu. Ama hikayeler dikkat çekebilmesi için... Öyle, öyle güzel, öyle çeşitli ya da farklı ya da ne bileyim şimdi bile düşündüğümüz zaman benim de hoşuma gitmeyen metotlarla sunuldu ki bunların sıkıntısını ya da güzelliğini çekti bütün insanlar o zaman. İster istemez de büyük reytingler, e tabii ki arkasında büyük medya planlamaları, büyük reklam pastaları sonuç itibariyle o zamana kadar görülmemiş ilgi uyandırdı hala 7-8 yıl geçti aradan hala sokakta çarşıda pazarda gezerken aa Murat abi aa BBG Murat abi o zaten benim soyadım gibi bir şey oldu artık hani BBG Murat hani sülalenin lakabı gibi bir şey oldu yapıştı kaldı yıllardan beri sağ. Ol. Televizyon şovu sadece bir televizyon şovu olarak kalırsa eğer, siz de gülüp geçebilirsiniz. Hatta belki zevkle de seyredebilirsiniz. Kalmazsa? Savaşla şakayı birbirine karıştırırsa, kandan, ölümden, insanların çektiği acıdan espri çıkarmaya çalışırsa ne olur? Televizyon bir sihirli kutudur. Sihirbazın çıkardığı tavşan, görünce kimseyi üzmeyecek kadar sağlıklı, iğrendirmeyecek kadar temiz olmalı. Yoksa... Tavşana yazık olur. Seyircinin gözü bozulur, sihirbazın sihri kaybolur. Elif Kanca anlatıyor. O dönem Irak Savaşı vardı. Hatta bu oyun evrenine konu oldu. Bir şakayla konu oldu. Espri malzemesi olmuştu. O gün şöyle bir şey olmuştu. Bu taksi görevlerinde izleyiciler, oyunculara savaş nedeniyle oyunun durdurulacağını böyle ima etti. Hani direkt söylenmedi. Ve o görevlerden dönen her oyuncu içeri girdi ve bir panik havası başladı. Şimdi bunların sözleşmelerinde savaş halinde oyunun iptal edileceği, hiçbirinin bir hak talep edemeyeceği falan yazıyormuş. Orada öğreniyoruz bunları yine o oyun evreni içinden. Normalde bu, o evle canlı bağlantılar haftada bir gün elemede kurulurken o gün kurulacağı bildirdi yarışmacıları. Ve işte oyunun biteceğini düşünerek bir panikleme başladı. Akşam canlı bağlantı kuruldu. Doğa Bey kuralı okudu, konuşuyor. Öykü Hanım konuştu arkasından da bunun bir, bir Nisan şakası olduğu söylendi Türk filmlerinin kötü kalpli aktörü ki Nuri Alço tercihimizdir bir gece önce meyve suyuna ilaç atıp bayılttığı sonra da hain emellerini alet ettiği kıza uyanır uyanmaz sorar pişman mısın? Bunu sorarken en kötü kalpli haliyle gülümsüyor, sigarasını da kızın suratına üflüyordur. Kız pişmandır, kötü adam memnun. Filmin karşısındaki seyirci merak eder. Gece olanlardan sorumlu olmadığına göre kız niye pişman olsun? Meyve suyu içtiğine mi, bayıldığına mı, sigara içemediğine mi? Biz bu filmi seyrettiğimize pişman mıyızdır? Asla! Bir gün mutlaka bir işimize yarar. Hiçbir şey yapmazsa sigaradan soğutur. Şimdi, BBG yarışmacısı filmdeki masum kızı olsun. Biz de hepimiz Nuri Alço. Ve yarışmacıya soralım. Yoksa biz masum kız mıyız? Böyle bir pişmanlığım yok. Aslında... ...yalnızca yarışma olarak bakacak olursanız... ...hiçbir arkadaşın pişmanlık... E, ...duymasına da gerek yok. Böyle bir şey yok yani, pişmanım diye. Pişmanlık belki de sonradan ulaşama, ulaşamayan... ...pişmanlık belki de sonradan... Hani insanların üstüne yapıştırılıp da insanların çok büyük beklentilerini karşılayamamasından dolayı olabilir. Belki de. Sonuçta o yarışmaya katılmış çok samimi bir arkadaşım. Çok ekonomik bir sıkıntının içinde İstiklal Caddesi'nde gezerken herkes onu sevip, herkes onunla selamlaşırken dönüp bana Murat abi ya, herkes bana beni öpeceğine bir milyon lira para vermiş olsa şu anda bu halde burada dolaşmazdım lafını söylemiş. Yani sıkıntılar, pişmanlıklar belki... Bu nedenlerden dolayı olabiliyor. Kişilerin kendilerini bilmeden bir şey oldum diyebilmesi yüzünden olabiliyor belki de. Benim böyle bir pişmanlığım yok. Bu dünyanın topaç gibi dönmesinin en eğlenceli yanı, bizim de onunla birlikte dönüp durmamızdır. Sağlıklı yanı ise baş dönmesinin artık bizde mide bulantısı yapmaması. Belki biraz tansiyon düşmesi, biraz da el titremesi. Onların da çaresi var nasılsa. Biz bu BBG'den ne öğrendik? A. Dünya kardeşliğini. B. Metafiziğin anlamsızlığını. C. Marifetsiz bir sihirbaz güruhuna sahip olduğumuzu. D. Buna da alışırız demeye alıştığımızı. Bize bir şey öğretti mi? Ne öğretti? İşte çok temel olarak hani o... Ee, ekonomik ve politik koşullardaki dönüşümle talep edilen insan tipini yaratıyordu BBG ve izleyiciye bunu verdi ama ha şöyle bir şey bitmiş bir süreçten bahsetmiyoruz işte yeni yarışmalar gidiyor hiç durmuyor işte ara verilmiyor ve şey hala devam ediyor hani bize bir şey öğretiyorsa benim iddiamla beraber devam eden bir süreçte bunu öğretiyor yani bu toplumsal yapı içinde bu ilişkiler işte içinde nasıl duracağımızı nasıl konuşacağımızı nasıl giyineceğimizi işte nasıl çalışacağımızı rekabet ortamına nasıl hareket edeceğimizi yani BBG bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğütüyordu. Dünya mı insanoğlunu dize getirecek, insanoğlu mu dünyayı? Bu tuhaf maçın sonucunu biz göremeyiz ama seyrederiz belki bir yerlerden. Belki de iyi kalpli insanlar kazanır kupayı, biz de selamlarız onları şen kahkahalara atarak. Nuri Alço'nun kahkahaları gibi değil, Romalı Periha'nınki gibi de değil. Göbeğini hoplata hoplata, iyinin kazandığına gerçekten sevinen Hulusi Kentmen'in kahkahaları gibi. Kim bilir belki bir gün. Haftaya BBG evlerine devam. Kendinizi sanata, sinemaya fazla kaptırmayın. Bizim programda iyi gitmez, alerji yapar. Evinizde oturun, hiçbir yere çıkmayın. Artık interaktif dinleyicinin de katılımının olduğu radyo programı yapıyoruz. Bundan sonra her bölüme uygun yaşayacaksınız. Halden anlayın biraz. Bilinçli dinleyici olun. <Gülüyor> 1983'ten günümüze Türkiye'de meydana gelen değişimi merak ediyorsanız her hafta Perşembe günü saat 14.30'da radyonuzun başında olun. Adresimiz Modern Zamanlar programı TRT Ankara Radyosu Sıhiye Ankara. Çağ ayak uydurabildiyseniz elektronik posta adresimiz modernzamanlar.trt.net.tr. Bize yazın. Programın makbulü dinleyici katkılı olandır. Bir çılgınlık yapıp programın bütün bölümlerini dinlemek isterseniz adresimiz www.trt.net.tr. İnternetten bu adrese girin, podcast'i ardından sesi tıklayın, diğer programları boş verin. Modern zamanları dinleyin, pişman olmazsınız. Program yapımcısı Burça Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Yaman Yıldırım ve speakeriniz Ben Füsun Ünsal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Berrit, Berrak, Morafunda da ah, Emir, Gizem, neredesiniz? Kek, İlker, kek sizleri gelin bakayım. <gülüyor> Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim.